62. İkinci Cilt, Sekizinci Mektup Bu mektup, Hanıhânan Abdurrahime, Hanan Abdürrahîm'e, rahmetullahi teâlâ aleyh, yazılmıştır. Havassın, yani seçilmişlerin ve cahillerin ve bu ikisi arasında olan tasavvuhçuların, gayiptan imanları arasındaki farkı bildirmektedir. Allahü Teala ya hamdolsun. Onun seçtiği sevdiği kullarına selam olsun. Farisi Mısra tercümesi. Her ne olursa olsun dosttan konuşmak daha tatlı. Bakara suresinin 186. ayetinde mealen. Kullarım senden beni soruyorlar. Ben onlara çok yakınım. Ve Mücadele Suresinin yedinci ayetinde mealen üç adam gizli konuşunca Allah onların dördüncüsü olur. Beş kişi gizli konuşunca Allah onların altıncısı olur. Daha az veya daha çok kimseler olunca da her nerede olursa olsunlar Allah onlarla beraberdir buyuruldu. Allahü Teala'nın yakın olması ve birlikte olması kendisi gibi biçundur, yani bizim bildiğimiz ve anladığımız gibi değildir. Nasıl oldukları anlaşılamaz. His organlarının ve aklın yardımıyla anlayabilen insanlar hissedilmeyen ve aklı ile düşünülemeyen şeyleri anlayamaz. Yakın ve beraber denilince aklımıza düşüncemize ve anlayışımıza gelen ve evliyanın keşf ve şuhu dili anladıkları her şeyden Allahü Teala uzaktır. Bunlara hiç benzemez. Allahü Teala'yı böyle düşünmek 72 fırka içinde bulunan mücesime denilen bozuk sapık yola kaymaya sebep olur. Allahü Teala'nın bize yakın olduğuna ve bizimle beraber olduğuna iman ederiz fakat bu yakınlığın ve bu beraberliğin nasıl olduğunu anlayamayız bu dünyada en büyük İslam alimlerinin varabileceği şey Allahü Teala'nın kendisine ve sıfatlarına gayb yolu ile yani anlamadan inanmaktır farisi beyt tercümesi Elestü denildiği zaman, uyanık olanlar, o vardır dediler. Fazla bir şey söylemediler. Seçilmiş, sevilmiş olan, yüksek alimlerin gaybtan imanları, cahillerin gaybı olan imanları gibi değildir. Cahiller, başkasından işiterek veya akliyle ile istidlal ederek, Gayba iman şerefine kavuşmuşlardır. Seçilmişler, Allahü Teâlâ'nın cemal ve Celal perdeleri ve tecellier, zuhurlar vasıtası ile gaybın varlığını anlayarak inanmışlardır. Bu iki kısmın arasında bulunan tasavvuhcular ise, perdeleri ve tecellileri görünce gaybı anladık sanmışlar. İmanı gaybî yerine iman-ı kavuştuk demişlerdir. Bunlar gaybî iman cahillerin hatta düşmanların imanıdır sanırlar. Mü'minun suresinin 54. ayetinde ve Rum suresindeki bir ayeti kerimede mealen her fırkada bulunanlar kendi anladıklarını doğru sanırlar. Buyuruluyor. Sizi bu yazılarımla incitmemin bir sebebi de Mevlana Abdül Gafur ve Mevlana Hacı Muhammed yakınlarımızdan ve sevdiklerimizdendir. Bunlara yapılacak her ihsan biz fakirleri de sevindirecektir. Farisi Mısra tercümesi. İhsan sahipleriyle iş görmek üzücü olmaz. Selam ederim. Gel ey akıl visaliste uyan artık havadan geç hemen ruhi cemaliste yeter hubb-i geç gönül mülkün tertemiz et gider kirleri pasları hulûs ile ibadet et ucub ile riyadan geç Bilirsin bu fena mülkü değildir kimseye baki Bekâ layezal lâ yezâl iste Bu mülkü bi vefadan geç Paraya pula aldanma seni avlamasın dünya Süs ve zînetine bakma çürük olan binadan geç